geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Save the Children isimli sivil toplum kuruluşunun yeni raporuna göre yaklaşık 774 milyon çocuk diğer bir de işte dünyadaki çocukların yaklaşık üçte biri, şiddetli iklim krizi ve yoksulluğunun etkisiyle karşı karşıya. Bu çiftte krizin en çok etkilediği ülke ise %87 ile Güney Sudan. Onu %85 ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve %80 ile Mozambik takip ediyor. Save the Children'ın Frey Üniversitesi Brüksel'le iklim modeli araştırmacılarıyla birlikte düzenlediği Umut Nesli Küresel İklim ve Eşitsizlik Krizi'ni sona erdirmek için 2,4 milyar neden raporu çocukların %80'inin yılda en az Bir aşırı iklim olayından etkilendiğini söylerken bazılarının da yoksulluğa karşı kendilerini korumak için yeterli kapasiteye sahip olmadıkları için ayrıca risk altında olduklarının altına çiziyor. Analize göre hem yoksulluk hem de iklim krizi içinde yaşayan yaklaşık 223 milyon çocuksa Hindistan ilk sırada bu konuda onu 58 milyonla Nijerya ve 36 milyonla Nijerya. Etiyopya takip ediyor. 28 milyonu zengin ülkelerde olmak üzere yüksek gelirli ülkelerdeki 121 milyon çocuk da iklim krizi ve yoksulluk nedeniyle tehditle karşı karşıya. Bu çocukların beşte ikisinden çoğu yani 12,3 milyonu Amerika Birleşik Devletleri ya da Birleşik Krallık'ta yaşıyor. Buna ek olarak dünyadaki 183 milyon çocuk iklim krizi, yoksulluk ve çatışma üçlü tehdidinden de ayrıca muzdarip. Bu üçlü tehdit en çok Burundi'de %63'de, sonra Afganistan'da %55'de ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde %41'de. Save the Children'ı iklim ve eşitsizlik krizinin çocukların ve yerel toplulukların şokları olan direncini kırarak riskleri çoğalttığının Altını çizmiş acilen ele alınmazsa önümüzdeki yıllarda insani ve yaşam maliyetleri krizlerinin sıklığı ve şiddetinin daha da artacağını dikkat çekiyor Save the Children ve Mayıs Ağustos 2022 arasında gerçekleştirdiği çocuk oturumlarına katılan 54 bin çocuğun görüşlerinin bulunduğu bir rapor yayınladı. Buna göre tüm bu çoklu ve üst üste gelen riskler küresel gıda beslenme ve yaşam maliyeti krizlerini de arttırarak 82 ülkedeki 345 milyon insanın gıda kıtlığı yaşamasına neden oluyor. Rapor ayrıca Covid-19 pandemisinin etkilerinin hala hissedildiğini, Ukrayna krizinin gıda fiyatlarını ve yaşam maliyetlerini arttırdığının da Bu dönemde altını çizmiş ve diyor ki yoksulluğun, çatışmanın, iklim değişikliğinin ve ekonomik şokların ölümcül bir karışımının körüklediği dünya genelinde yüzyılın en büyük açlık kriziyle boğuştuğu bir zamana denk geliyoruz. 5 ülkede 1 milyon insan kıtlıkla karşı karşıya ve tahminlere göre her 4 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Her 4 saniyede bir kişi gezegenimizde hala Açlıktan ölüyor. Avrupa Birliği 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklıyor. Bu düzenleme üzerinde anlaşmış durumda. Mutabık kalınan düzenleme elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlamış. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileriyle düzenlemeyi hazırlayan Avrupa Komisyonu Perşembe günü otomobil üreticilerinin karbondioksit yani karbondioksit sit emisyonlarının düşürülmesi yönünde 2035 yılına kadar %100 bir azaltım öngörüyor. Böylece Avrupa Birliği fosil yakıtta çalışan yeni araçların satışını da imkansız hale getiriyor. Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu'na başkanlık eden Fransa milletvekili Pascal Canfin, Perşembe günü varılan bu anlaşmayla Avrupa Birliği'nin iklim konusunda tarihi bir ...adım attığını belirtiyor ve böylece 2035 yılına kadar %100 emisyonsuz araçlar hedefi kesin olarak teyit edilmiş oldu diyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle demiş... ...2030 iklim hedefimize ulaşmada belirleyici bir mihenk taşı. Alman otomobil endüstrisi bu konuda o kadar mutlu değil haliyle... Başkan Hildegard Müller anlaşmanın dönüşümün başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan ön koşulları tam sağlamadan iddialı hedefler birlediğini söylemiş. Kendisi yani Hildegard Müller özellikle elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesi konusunda gerekli adımların atılmadığını söylüyor. Öte yandan Greenpeace ulaştırma uzmanı Tobias Austrup ise tersine diyor ki bu kararla içten yanmalı motor modelleri sona erecek bu iyi ama bitiş tarihi çok geç diyor. 5 aylık bir kıyı çamurçulluğu yani Latince'siyle Limosa lapponica kuşu. Alaska'dan Avustralya'ya 11 günde 13560 kilometrelik uçuşla dünya rekoru kırmış. 13 Ekim'de Alaska'dan başladığı uçuşunu 24 Ekim'de Avustralya'da sona erdirmiş. Mola vermeksizin gerçekleştirdiği 11 günlük uçuş sırasında 13.560 kilometre kat etmiş. Tanzanya'daki bir kuş uzmanı Erik Böler diyor ki 234.684 kodlu kuşun muhtemelen gece gündüz demeden bir an olsun durmadan uçmuş olması nedeniyle muhtemelen Ağırlığının yarısını bu yolculuk sırasında kaybetmiştir diye ifade etmiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.